Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Mekke'de 12 yıl sunumlarımızın 5.'sine yapacağız inşallah ve devam edecek. Bu bölümde Allah Resulü'nün Mekke'deki tebliğ faaliyetlerine karşılık Mekkeli putperestlerin yapmış olduğu karşı teklifler bölümüne ele alacağız. Allah Resulü'nün tebliğ faaliyeti hızla Mekke'de sürüyordu. Her geçen gün, İslam'ın tebliği toplumda etkisini sürdürüyor. İlk anda, sadece fakirlerin, kölelerin sahip çıkacağı zannedilen tebliğe, toplumun her kesiminden insanlar evet diyordu. Bu durum, Mekke müşriklerini rahatsız etmeye başladı. Hakife aldıkları peygamberi, muhatap almaya başladılar. Peygamberin amcası Ebu Talip, Mekkeliler ile yeğeni arasındaki itirafın büyümesini istemiyordu. Çünkü Ebru Talip inanıyordu ki, itiraf büyüdükçe yeğenin başına kötü şeyler gelebilirdi. Tabi Allah'ın Resulüne ne tür bir gelecek piştiğini bilemezdi. İnsani yapısıyla olayları değerlendiriyor, yeğenine olan sevgisini öne çıkararak, başına kötü şeylerin gelmesini istemiyordu. Tarihi bilgilere göre, Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan, Mekkelilere uzlaşı içeriğinde hiçbir teklif gitmedi. Yani Peygamberimizin hayatına baktığımız zaman Peygamberimiz hiçbir zaman karşı tarafa bir uzlaşı yani gelin şu şu şu şu noktalarda veya da sizin de önerileceğiniz herhangi bir noktada uzlaşalım anlaşalım şeklinde bir teklif gitmedi. Ancak Mekkeliler bir zamanlar çok sevdikleri Arkasından gittikleri Mekke'nin lideri Abdülmuttalib'in de hatırına binaen torunu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı kendilerine göre anlamaya çalışıyorlardı. Zira Mekkelilerin geleneklerinde Peygamberimizin soyu Mekke'nin liderliği için darın netvede görev alan soydu. Belki de babası Abdullah ölmeseydi soyundan Hişam bin Melik yani Namı diğer Ebu Cehil yerine, babası Mekke'nin lideri olabilirdi. Mekkeliler bu gerçeği de bilerek, acaba Hz. Muhammed'in kafasında Mekke'nin reisliği mi var sorusunu sordurtuyordu. Onlar için aşiretin bölünmesi yerine, gerekirse Muhammed'i Mekke'nin reisi yapabilirlerdi. Zaten aleyhinde hiçbir düşünceleri yoktu. Üstelik toplumda sevilen sayılan biriydi. Peygamberlik iddia etmeden önce, Peygamber'in amcası Ebu Talib'e, bu yönde düşüncesinin olup olamayacağını sormaya karar verdiler. Ebu Talib'e gelip eğer Muhammed'in din iddia etmesinin altında Mekke'nin reisliği, para, pul, mevki, kadın varsa biz ona mal, mülk veririz, mevki ve makam veririz, Araplar içindeki en güzel kadınla evlendiririz. Allah Resulü bu teklifi duyunca amcasına vallahi bir elime güneşi bir elime ayı verseler, ben yine davamdan dönmem diye cevap verdi. Günümüzde bazı Müslümanların, İslam'ın en iyi şekilde tebliği ve temsili için, içinde bulundukları düzenlerde mevki, makam peşinde olduklarını görünce, davranışlarının Resulün davranışından ne kadar uzak olduğunu anlamaktayız. Halbuki Allah Rasul de diyebilirdi, Mekke'nin reisliğini ele geçireyim, Ondan sonra bir punduna getirir, düzeni değiştiririm veya darın netvede görev alayım, oradaki etkin davranışlarımla dine en güzel şekilde hizmet eder, tebliğlerimi sürdürebilirim diyebilirdi. Ancak Hz. Muhammed Aleyhisselam böyle demedi. Aksine parada, pulda, kadında, reislikte, mevkilerde, makamlarda gözü olmadığını, bütün meselenin davasına hizmet olduğunu söyledi. Çünkü sürdürdüğü dava kendisine ait bir dava değildi. İşin özü buradaydı. Sürdürdüğü dava Allah'ın ona emrettiği dindi. Belki kendisinin ürettiği bir din olsaydı, belki kendisinin bir davası olsaydı, belki ideallerini, hedefini kendisi koymuş olsaydı, ideallerini, hedefini ona göre tasarlayıp iktidara düşünebilirdi. Ancak tebliğin esası Allah'ın diniyle iktidara oynamak, mevki, makam kazanmak, para pul, mevki, mal zengini olmak değildi. Tebliğin özü, esası din. Ne Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ındı ne de herhangi bir insanındı. Dinin sahibi Allah'tı, dinin hedefini, amacını, ilkelerini insanlar değil Allah koyuyordu. Elbette dini insanlar üretseydi, ürettikleri dinin hedefini, amacını, ilkelerini kendileri koyabilirlerdi. Allah Resulüne gönderdiği ayetlerle neyin, neyi nasıl yapacağını zaten ayeti gönderirken hikmetini de, anlamını da, davranışını da bildiriyordu. O nedenle Allah'ın Resulü kendine göre hedef, amaç, ilke belirleyemezdi. Bugün Müslümanların yaptıkları gibi Kendine göre İslam'ın hedefi, amacı, ilkeleri şudur demiyordu. Bugün Müslümanlar bulundukları ülke şartlarına göre İslam dininin hedefini, amacını, ilkelerini belirliyor, birbirleriyle hedef, amaç, ilke kavgası veriyorlar. Eğer farklı cemaatlerden, tarikatlerden, mesletlerden, ülkelerden Müslümanların temsilcilerini bir araya getirseniz ve onlara İslam'ın hedefi, amacı, ilkeleri nedir diye sorsanız belki birkaç kişinin aynı şeyi söyleyeceğini göreceksiniz. Ancak bugün onların birçoğu kimi siyaset yaparak, kimi ıslahat hareketlerine giderek, kimi içten içe devletleri ele geçirme metodu uygulayarak, kimi gizli örgütler kurarak, kimi terörize hareketler içine girerek kimi kültür hayatında etken olarak, kimi devir, iman devri deyip, İslam'ın hukuki kurallarını bir kenara koyarak, kimi özel ibadetlere dalarak, kimi layıkleşerek, kimi sosyalistleşerek, kimi kapitalistleşerek, kimi tamamen dünyevileşerek, kimi hümanistleşerek, İslam'ın amacından, hedefinden, ilkelerinden sözüyleceklerdir. Diğer taraftan, Bakınlıların, Doğulların, Müslüman ülkelerin başlarında bulunan siyasi erlerin Müslümanlardan beklentileri var. Belki de birçok Müslüman grubun kendilerinden beklenen beklentilerine göre cevap aramaktadırlar. İşte Avrupa'ya bakın. Avrupa'da yaşayan Müslümanlardan veya dünyadaki Müslümanlardan Hristiyanlar nasıl bir Müslümanlık, nasıl bir Müslüman bekliyor? Veya Türkiye'deki yöneticiler, iktidar sahipleri Müslümanlardan nasıl bir Müslümanlık bekliyor? Suudi Arabistan Kralı örneğin Müslümanlardan nasıl bir Müslümanlık bekliyor? Arab ülkelerin liderleri veya işte Doğu'ya gittiğimiz zaman Afganistan'ın liderleri, Pakistan'ın liderleri, Bernkardeş'in liderleri nasıl bir Müslümanlık bekliyor? Belki de diyorum o beklentiler doğrultusunda İnsanlar düşüncelerini oluşturuyorlar. Karşı taraflar, Müslümanlık istemeyenler, Müslüman istemeyenler, kendilerine göre Müslüman isteyenler, Müslümanlar şöyle olmalı, Müslümanlar böyle olmalı gibi söylemlerinin arkasından Müslümanlar da onlara göre fikirler üretiyor gibi geliyor. Örneğin laikler Müslümanlıktan Müslümanlardan ne bekliyor? Sosyalistler Müslümanlıktan Müslümanlardan ne bekliyor? Kapitalistler Müslümanlıktan, Müslümanlardan ne bekliyor? Müslüman ülkelerin üzerinde sömürgecilik anlayışını en şiddetli uygulayan Amerika ve Avrupa Müslümanlıktan, Müslümanlardan ne bekliyor? Müslümanların ortasında kurulan Yahudilerin şeriatçı İsrail Devleti Müslümanlıktan, Müslümanlardan ne bekliyor? Ateistler Müslümanlardan, Müslümanlıktan ne bekliyor? Müslümanların yaşadıkları ülkelerdeki yöneten iktidarlar, cumhuriyetler, krallıklar olsun, onlar... Müslümanlıktan Müslümanlardan ne bekliyor? Müslümanların çoğunun bu beklentilere göre Müslümanlığını, İslam'ı kendi yaşam şeklini şekillendirdiğini düşünürsek sanıyorum yanlış olmaz. Dünyadaki Müslümanları düşündüğümüzde İslami hassasiyeti olanlarla olmayanlar arasında İslam'ın hedefi, amacı, ilkeleri hakkında büyük farklar olacağı gibi asıl önemli büyük farklar İslami hassasiyeti olanlar arasında olduğu görülecektir. Bütün bunlar Müslümanların Allah Resulü'nün hedef, amaç, ilke belirlemediğine, Allah'ın emrettiği hedefe, amaca, ilkeleri göre hareket ettiğinin anlayamadıklarının göstergesidir. Günümüzde Müslümanlar ne yazık ki İslam dinini referans göstererek İslam'ın hedefini, amacını, ilkelerini kendilerince belirleyerek İslam'ı ...dünyevileştirmişlerdir. Bunun nedeni, Müslümanlar kendi amaçlarını, hedeflerini, ilkelerini, beklentilerini, İslam'ın amaçları, hedefleri, ilkeleri, beklentileriymiş gibi göstermeleridir. Mesela, ülkemizden bazı örnekler verirsek, İslam gelecek vahşet bitecek, İslam gelecek toplumda adalet ve huzur hakim olacak... ''İslam gelecek ekonomik sorunlar çözülüp, ekonomik denge, refah sağlanacak.'' gibi cümlelerin aslında Allah'ın gönderdiği ayetlerde hiçbir ilgisi yoktur. Zira İslam gelince vahşet bitmeyebilir, İslam gelince toplumda adalet, huzur hakim olmayabilir, İslam geldiğinde ekonomik sorunlar çözülmeyebilir.'' Refah topluma hakim olmayabilir. Çünkü bütün bunların oluşmasında Müslümanların iktidarının güçlü önemli. Ancak Müslümanların güçlü olması, iktidarlarının güçlü olması, Müslümanların iktidarının çok çok güçlü olması bazen yetmeyebilir. Toplumun tutumu, yabancı ülkelerin Müslüman ülkelere karşı davranışları, doğal afetler, savaşlar, adaletin, huzurun, ekonomik refahın sağlanmasında etkili olacaktır. Ayetlerin özüne baktığımızda Allah adaleti, huzuru, barışı emrederken zaferin, fetin, refahın kendisinin elinde olduğunu beyan etmiştir. Yani insanlar zafer için, feti için, refah için hayatlarını yaşayabilirler. Ancak onlara zaferin, fetin, refahın gelmesi Allah'ın elindedir. Allah istemezse gelmez ki. Allah isterse Müslüman toplumları zaferle, yenilgiyle fetihle, işgal edilmeyle, refahla ve sıkıntılarla imtihan edebilir. Nitekim Allah Bakara suresinin 155. ayetinde ''Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz.'' Sabredenlerin müjderi demektedir. Allah'ın bu denemesinin önüne kim geçebilir? Müslüman iktidarlar, toplumlar her şeyi planlayıp tam işleri oturttuk. Oh, şimdi refah zamanı, huzur zamanı dediklerinde, Allah'ın ayette sözü geçen imtihanlardan biriyle karşı karşıya geldiklerinde ne diyebileceklerdir? İnananlar acaba, ayette ifade edildiği gibi, başlarına gelene karşı azimle, kararlılıkla, sabırla durarak, inançlarından vazgeçmezler mi? Yoksa şüpheye düşüp, İslam'dan inançlarından vazgeçerler mi? Bugün Müslümanların, Kur'an çalışmaları veya İslam çalışmaları adı altında yaptıkları faaliyetlerin neticesine alamadıklarında öyle yapıyoruz olmuyor, böyle yapıyoruz olmuyor deyip sürekli metot arayışı içine girmeleri acaba gerçekten İslam'ın hedefiyle, amacıyla, ilkeleriyle mi ilgilidir? Yoksa kendi hedefleriyle, kendi amaçlarıyla, kendi ilkeleriyle mi ilgilidir? Bu konuda Müslümanlar, devlet olamamış Rasuller'in hayatlarını anlatan ayetler çok iyi kavramalıdırlar İslam'ın hedefinin sadece devlet olduğu bilincinden hareket ederek bütün çalışmalarına buna göre planlayan Müslümanların Allah'ın iktidarı da bir nimet olarak istediği topluma verebileceğini hatırlattığını görmeleri gerekir aksi halde kendi söylemleri içinde kendi labirentlerini oluşturmaktan öteye gitmezler Nitekim bugün Müslümanların içinde bulunduğu durum kendilerinin oluşturduğu labirente benzer. Labirentin içinde oraya buraya dönüp durmaktadırlar. Halbuki İslam bir labirent değildir. Allah'ın ayetlerinde bütün çıkış yolları belirlenmiştir. Çıkış yolu konusunda Müslümanlar Allah'ın Resulünü kendilerine örnek edinmeleri gerekir. İşte o gün Mekke'de peygambere yapılan teklifler peygamberi hiç ilgilendirmemiştir. Çünkü Allah Resulü, kendi aklıyla, mantığıyla, hedefler, amaçlar, ilkiler koyarak kendi labirentini oluşturmamıştır. O, Allah'ın kendisine bildirdiği çıkış yollarında azimle, sabırla, kararlılıkla yürümüştür. Resulü yapılan teklifler gibi iktidarlar tarafından günümüzün Müslümanlarına yapılsa, günümüzün Müslümanları sanki hemen üzerine atlayacaklar gibidir. Yani bugün iktidarlar Müslümanlara deseler ki, ya madem ki İslam'ı iddia ediyorsunuz, gelin mekiler verelim, makamlar verelim, gelin bir deneme yapın bakalım ne kadar başarılı olacaksınız deseler hemen atlayabilirler. Bakın, ziyar Hakk'ı hatırlar mısınız? İyi dikkatli, sözlerime iyi dikkatli dinleyin. Ziyar-ı Hakk, karşı darbe yaptı. Çünkü İran'da devrim olduktan sonra, Pakistan'da da Müslümanlar ayağa kalktı. Yürüyüşler başladı. Hani Türkiye'de de başlamıştı. İran, Pakistan sıra sende Müslüman diye. Hatırlıyor musunuz o sloganları? O günkü yaşayanlar hatırlar. Aynı İran'daki gibi Pakistan'da da yürüyüşler başlayınca hemen Ziyad Hak bir darbe yaptı, devletele geçirdi geçirdi. Butto'yu da biliyorsunuz astı. Ve Müslümanlara dedi ki ne istiyorsunuz? Dediler ki şeriat istiyoruz. Tamam kurun meclisinizi, getirin bana şeriat yasalarınızı uygulayayım. Müslümanlar ona sen kim oluyorsun demediler. Tamam dediler. Kurdular şeriat meclislerini ve bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl ziyal Hakk'ın önüne bir şeriat anayasası, bir şeriat yasası çıkaramadılar. Ve bir gün geldi Zelhak dedi ki yeter artık bu kadar çalışmalar, bana somut bir şey getiremediniz, kapatıyorum, bitti. Aslında bu bir tuzaktı biliyor musunuz? Onun bu darbesi bir Amerikan oyunu bir tuzaktı. Ve Müslümanların bir araya gelip de bir şey yapamayacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Çünkü Müslümanlar zaten birbirlerinin aleyhine alabildiğine düşmanca hareket ediyorlardı. Nasıl olacak da bir araya gelip de bir şeriat yasası yapabileceklerdi ki? Bunu çok iyi biliyorlardı. Hemen ne oldu Amerika? Bir butto yandaşından fedakarlık yaptı. ziyaz Hak yandaşını getirdi iktidara. Müslümanların önüne bir kemik attı. Buyurun meclisi dedi. Allah'ın şeriat yasalarını yapın, bana getirin dedi. Onlar da getiremedi. Dışarıda birbirlerini yerken, mecliste birbirlerini yediler. Niye? Niye? Niye? Çünkü o Müslüman cemaatlerin anlayışlarında Allah'ın hedefi, amacı, ilkeleri yoktu. Her Müslüman grubun amacında, cemaatinin amacında kendi dünyevi arzuları, dünyevi amaçları İslam adına, dünyevi ilkeleri, dünyevi hedefleri vardı. Bunun kavgasını verdiler orada. Bugün Müslümanlar kendilerine İslami olmayan iktidarlar böyle bir teklif getirmeseler bile kendileri bu iktidarlarda görev almak için koşturuyorlar. Güya İslam adına. Güya İslam'ı gerçekleştirmek için. Bu iktidarlarda meyki ve makam kapma yarışı içine giriyorlar. Allah'ın Resulü Mekkelilerin tekliflerini reddettiğinde Mekkelileri çok kızdırdı. Kızgınlıklarını fakir Müslümanlara, kölelere işkence yaparak teskin etmeye çalıştılar. Ancak Mekkelilere ne yaptıkları işkenceler ne de başka şeyler çare olabiliyordu. Allah'ın Resulü tebliğlerinden vazgeçmiyor, hemen her yerde tebliğlerini sürdürüyordu. Arapların eğlence merkezlerine, ticaret için kurulan panayırlara, haç için gelenlerin çadırlarına giderek gelen ayetleri okuyordu. O çadırlarda içkili, eğlenceli, rakkaselerin dansları eksik olmuyordu. Mekkeliler içinde bulundukları konuma çare arayışlarını sürdürüyorlardı. Sonunda kendilerince mükemmel bir çare buldular. Buldukları çare, bir yıl Allah'ın gönderdiği dinin uygulanması, bir yılda putperestliğin uygulanmasıydı. Onlar akıllarınca kendi dinleriyle Allah'ın dininin kayesesini yaptırarak, fiyaslamasını yaptırarak dinlerini üstün çıkarmak istiyorlardı putperestliği. Peygamber'e böyle bir tebliğ, böyle bir teklif götürmeye kalktılar. Düşündüler, taşındılar. Önceki teklifi Resulullah kabul etmedi, reddetti. Bakalım dediler, biz bir de böyle teklife gidelim. Ne olacak? Dolaylı olarak bunlar, bu teklifi yaparken, dolaylı olarak Allah'a ve Allah'ın dinine karşı tuzak kuruyorlardı. Darın netvede çok düşündüler, taşındılar. Peygamberi bir türlü durduramıyorlardı. Tebliği bir türlü durduramıyorlardı. Para verdiler olmadı, mevki verdiler olmadı, makam verdiler olmadı, reislik verdiler olmadı, her şeyi denediler. Kadın verdiler olmadı, denediler olmadı. Ne yapabiliriz? işkence ediyorlar yine olmuyor. Baskı ve zulüm yapıyorlar yine olmuyor. Durduramıyorlar. En iyisi dediler biz bir teklif götürelim. Barış yapalım. Bu barış içerisinde de diyelim ki bir yıl senin dininle bir yıl bizim dinimizde Arapları yönetelim. Mekke'yi yönetelim. Hangisi daha iyiyse sonuçta karar verelim. Ona göre yürüyelim dediler. Bu Allah'a ve Allah'ın dinine karşı onların kurduğu bir tuzaktı. Hani hatırlayın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, biliyorsunuz Almanlar, bütün Avrupa'yı istila ettiler. Rusya'ya yöneldiler. Rusya'yı da istila etmek üzereydiler, ki o günkü tarihi bilgilere göre, Moskova'dan Alman toplanın sesleri duyulmaya başladı. Almanlar, Moskova'ya girmek üzereydi. Siz zannetmeyin, o işte Alman askerleri soğuktan, ayakları dondu da bilmem ne oldu da şöyle, böyle bir şey yok. Tam bu sırada, Amerika düğmeye el bastı ve bir kurtarıcı edasıyla Avrupa'nın değişik yerlerinden içeriye girdi, Avrupalıları kurtarmaya. İran üzerinden de Rus tarafına girerek dağılmış almış doğru kaçan bütün Rus askerlerini toparladılar ve doğudan, batıdan Almanların üzerine saldırdılar. Halbuki birileri kapitalistti, diğeri komünistti. Sonra kurtarıcı edasıyla oturdular, yalta'da konuşmaya başladılar. Kapitalistler ve komünistler. Komünist Rusya ve kapitalist Amerika. Dünyayı bölüştüler. O yalta'da neyi konuştular biliyor musunuz? Hangimizin ideolojisi daha iyidir, daha gerçekçidir? Bölüşelim dünyayı, benim nezaretim altındakilere ben kapitalizmi uygulattırayım, senin nezaretin altındakilere sen solu uygulattır, Sonuçta ne olacak bakalım. Dünya haritasını önlerine aldılar, tek tek ülkeleri paylaştılar. Sonra Almanya'ya geldi sıra. Almanya'yı da ortasından ikiye böldüler. Doğusuna Rusya, batısına Amerika egemen oldu. Doğusunda komünizm, batısında kapitalizm uygulanarak bir denemeye girdiler. İki ideolojinin pratiğinde bir denemeye girdiler. Oturdular Yalta'da bunları konuştular. Netice, neticeyi biliyoruz. Batı Almanya, Doğu Almanya'yı yendi. Yani kapitalizm, komünizmi yendi. Bu, kapitalistlerin bir tuzağıydı. Bu tuzağa onlar düştü. Bugün de biliyorsunuz dağıldı. Ve bugün de Rusya, yavaş yavaş değil, baya çok büyük bir hızlı kapitalizme doğru gidiyor. Ve müthiş bir, hatta yakında, şunu görebilirsiniz, bundan belki 25-30 yıl sonra, Rusya, Amerika'dan daha çok kapitalist olacak. Daha çok kapitalizmin ilkelerine sarılmış olacak. Yani bugün Türkiye kapitalizmden çekiyor, Amerika'dan çekiyor, belki de kapitalist Rusya'dan çekecek, çekecekse. Mekkeler de o gün tıpkı kapitalistler gibi biliyorsunuz Ebu Sufyan'ın meşhur bir sözü var. Dinimiz bizim ticaretimizdir, çıkarımızdır diyordu. Darum Netve'de onlar da bunları konuşuyordu. Kapitalistler içinde de Kapitalizm kazanmak için kurulmuş bir düzendi, dindi. Ebu Sufyan'ın bu sözüyle kapitalizm söz arasında hiçbir fark yok. Kapitalizm çıkar için kuruldu. Kazanç için kuruldu. Ebu Sufyan da diyordu ki bizim dinimiz ticaretimizdir, çıkarımızdır diyordu. İki temel değil, tek temel bu. O günkü Mekkelilerin anlayışıyla bugünkü kapitalizmin anlayışına hiçbir fark yok. Binlerce yıl öncesinden de olsa Arapların mantığı, Amerikan kapitalistlerinin mantığıyla aynıydı. Boşuna Avrupalılar kapitalizmini bulduk diye seviniyorlar. Halbuki Araplar inanıyorlardı ki o zaman aynı kapitalistler gibi bugünkü kapitalistler gibi düşünerek inanıyorlardı ki aynı Yalta'da Amerikanın inandığı gibi Muhammed'le böyle bir pazarlığa girersek biz kazanırız diyorlardı. Böyle inanıyorlardı. Eğer dünyevi kavramlarla Hazreti Muhammed ile mücadele ederlerse dünyevi kavramlarla ve oraya Muhammed'i getirebilirlerse, mal, mülk, para, mevki, makam, şan, şer hep peşinde olmayan Muhammed'i kesinlikle alt edeceklerine inanıyorlardı. Böyle bir denemede. Onlar Müslüman olanlarında kendileri gibi elinde sonunda dünyaya yenileceklerini peşinen kabul ediyorlardı. Oturuyorlardı darun nefrede, gece gündüz konuşuyorlardı. Biz Muhammed'i ve Müslümanları nasıl kandırırız? Onları dünyevileştirerek, dünyevi kavramlara getirerek kandırırız. Nedir dünyevi kavram? Mekke'nin yönetimi ve bu yönetimden elde edecekleri kazançlar. Eğer tekliflerini peygamber kabul ederse, ellerindeki bütün gücü birleştirerek putperestliğin en güzel din olduğunu göstereceklerdi. Planı böyleydi onların. Üstelik Müslümanlardan zengin olanlar, zulüm görenlere yardım ederek güç kaybetmişlerdi. Peygamberimiz elindeki avucundakini, Hazreti Osman elindeki avucundakini, Hazreti Ebubekir elindeki avucundakini, Hazreti Adice elindeki avucundakini harcamıştı. Zaten kaç tane zengin Müslüman vardı ki? Halbuki putperest Araplar öbür tarafta zenginlikleriyle sağlam duruyorlardı. Eğer bir düzenin ikamesinde refah ve huzur arayla eğer sağlanıyorsa putperestler inanıyordu ki para onlarda, mal onlarda, mülk onlarda, her şey onlarda. Müslümanlar da gittikçe zayıflamıştı. Müslümanlarla putperestlerin sosyal, ekonomik durumu dikkat alındığında, bir yıl Allah'ın dini, bir yıl putperestliğin denenerek yapılacak kıyaslamada putperest önderler kendilerini şanslı görüyorlardı. Hesap kitap yaptıklarında. Onlar buna inanarak Allah'ın Resulüne, bir yıl senin dininle, bir yıl bizim dinimizde Arapları yönetelim dediler. Değilse kazanacaklarına dair bir hesap kitap tutmasa asla böyle bir teklif getirmezlerdi. yine boyuna hesapladılar. Darünetvede duramıyorlardı ki sürekli hesap yapıyorlardı. Muhammed'i alt ederiz. Onlar belki de binlerce kere düşünerek kazanacaklarından emin olarak tekliflerini peygambere ilettiler. Arapların teklifine karşılık Allah kafirin suresini gönderdi. Ne diyor da Allah kafirin suresinde? Ey Muhammed, de ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmayacaksınız. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Eğer sureyi o günkü dilden bugünkü dile şöyle çevirirsek, yani birebir bir Arapça çevirile değil de, biraz anlamlarını bugünkü anlayacağımız dile çevirirsek, ey Muhammed, de ki, ey yalanlarıyla gerçekleri örtüp, kendi çıkarları için ortalığı karartanlar, ben sizin emrinize girdiklerinizi tanımam, sizin gibi yalanlar üzerine kendime bir hayat kurmam. Sizler de benim emrine girdiğim, hayatımı ona göre yaşadığım ilahın, Allah'ın emrine girmezsiniz. Benim gibi yaşayamazsınız. Çünkü yaşam farklarımız var. Hani bugün çok meşhur ya, İki insan bir araya geldiği zaman kadın, erkek veyahut işte iki insan bir araya geldiği zaman arkadaşlık kuracaklar. Hayat tarzlarımız farklı diyorlar yani. Hayat tarzımız farklı. İşin gerçeği şudur ki, gelecekte de sizin üzerinde yürüdüğünüz, yaşadığınız yola girecek değilim. Siz de görüyorum ki inandığım, yürüdüğüm, yaşadığım yola girecek değilsiniz. Herkes kendi yolunda yürüsün. Sizin yolunuz sizin olsun, benim yolum benim olsun. İnkar edenlerin işlerinden geçenleri bilen Allah, Resulüne yolunu çizdirerek onların tuzağını boşa çıkardı. Halbuki Mekkeliler Peygamberimize bu teklifi getirebilmek için ne kadar çok düşündüler biliyor musunuz? Ne kadar çok hesap yaptılar. Peygamber bir kabul etseydi bu teklifi onlar neler neler yapacaklardı, planlarını kurmuşlar, projelerini hazırlamışlar, peygamberi alt etmek için o bir yılda peygamberin yönetiminde İslam'ın bir yıllık, yıllık uygulamasını kösteklemek için, huzursuzluk çıkarmak için bütün tertibatı almışlar, projelerini gerçekleştirmişler, kendi dönemlerinde de toplumda refah kazandırmak için, toplumun huzurunu kazandırmak için neler neler yapacaklarını tek tek sıralamışlar, bir sürü hesap kitap yapmışlardı. Düşünebiliyor musunuz? Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay değil bunların hesabı uzun hesap. Bu uzun hesaplarına Allah Resulü gelen ayet okudu zaman 6-7 cümleyle onların bütün düşüncelerini fos çıkardı. Bitti. Sıfırladı. Onların tuzağını boş çıkardı. İnkar edenler Allah ile ilahlarını yarıştırmak isterken, o teklifle Allah bu sureyle böyle bir yarışmanın içine girmedi. Allah'ın yolunun hiçbir şekilde insanların çıkarlarına, yalanlarına göre kurulan yollarla yarıştırılamayacağını bildirdi bu sureyle. Ne Allah başka ilahlarla yarıştırılır ne de Allah'ın yolu İslam başka bir düzenle yarıştırılır. Asla yarıştırılamaz, kıyaslanamaz bu surenin özü budur. Ne Allah başka ilahlarla karşılaştırılır, kıyaslanır, ne de İslam başka düzenlerle karşılaştırılır, kıyaslanır. Asla karşılaştırılmaz. Asla deneme tahtası değildir, denenerek kıyaslanmaz. Eğer Allah'ın Resulü, Mekkelilerin dediği gibi, bir yıl putperestliğe, bir yıl İslam'a göre hayat kursaydı, öncelikle batıl bir yolla Allah'ın hak yolunu eşitlemiş sayılacaktı. Bu mümkün müydü? Elbette mümkün değildi. Zaten Allah'ın din göndermesindeki amaç putperestlik düşüncesiyle karartılan inançların hayat tarzlarının beraklaştırması değil miydi? Allah'ın yolunu inkar edenler hangi cesaretle batıl yollarına Allah'ın aydınlık yoluyla yarıştırmak istiyorlardı ki? Allah onların haddi aşmalarına, haddini bilmezliklerine karşılık sert bir dille yolları ayırarak cevap verdi. Yollarımız ayrıdır. Kıyaslanamaz, karşılaştırılamaz, denenemez. Elbette gerçeklerin üstünü örten, yalanlarıyla hayatlarını yaşayanlar bir gün yok alıp gideceklerdi. Allah katındaki gerçek buydu. Ama bunu inkar edenler bilmiyordu ki. Onlar kısa dünya hayatları içinde her şeyi kendilerine göre hesap ediyorlar. Dinlerini ticaret haline getirdikleri gibi Allah'la yarışmayı da, Allah'ın diniyle yarışmayı da, kıyaslamayı da ...bir ticarete dönüştürmek istiyorlardı. Onların bu hesabına karşılık Allah'ın da kendine göre bir hesabı var elbette. Yollar ayrıldı, tuzak bozuldu. Allah'a inananlara netlik, Allah'ın yolunda azimle kararla yürüme anlayışı hakim oldu. Bu sureyle. Artık Allah'a inananlar anladılar ki Allah hiçbir ilahla kıyaslanmaz. Allah'ın dini hiçbir beşeri düzenle, hiçbir dinle, hiçbir batıl yolla kıyaslanmaz, karşılaştırılmaz eşitlenmez. Allah'ın Resulü ve arkadaşları bu özde yaşadılar. Mekke'lilerin sulaklarına düşmediler. Mekke'lilerin kurnazca önlerine sundukları dünyevi kavramlara aldanmadılar. Ancak onlardan sonra böyle oldu mu? İnsanlar çıkarlarını, yalanlarını, hırslarını, bencilliklerini hayatlarının gayesi yapmadılar mı? Müslümanım diyerek Allah'ın yolunda yürüdüğünü söyleyenler siyasi, ekonomik hırslarına yenilerek dünyevileşmediler mi? Bugün Müslümanların yaşadıkları ülkelere bakalım. Bazıları Allah'ın yolundan uzak, batının egemenliğinde, batı tipi düzenler içinde yaşamıyorlar mı? Bazıları geçmişin krallıklarını İnsanlar üzerinde egemen kılmışlar. Batının güdümünde günlerini gün etmiyorlar mı? Allah'ın şeriatını uyguladığını söyleyen ülkeler bile, gerçekten Allah'ın yolunda yürümeyip yalanları üzerinde yaşamıyorlar mı? İnsanlara çıkarları doğrultusunda zulüm yapmıyorlar mı? İçlerinde her türlü fitneyi, hücuru, Yaşatmıyorlar mı? Her türlü kötülüğü yaşatmıyorlar mı? Ve bütün bu gerçekler varken Allah'ın yolunda yürüyeceğini söyleyen Müslüman gruplar içinde yaşadıkları düzenler tarafından haydi size düzenimizi değiştirmeden imkan verelim, inandıklarınızı uygulayın deseler koşturmayacaklar mı? Onlara hayır, biz batılın egemen olduğu bir yerde gerçeklerin, hakkının uygulanacağını sanmıyoruz. Ne zaman gerçekten Allah'ın yasaları topluma hakim oldu, o zaman gerçek yolu buluruz mu diyecekler? Yoksa fırsatlardır, bak teklif ettiler, gidelim ne olur ne olmaz, belki de iyi bir faydamız dokunur diye hemen koşturacaklar mıdır çağrıya? Mekkeliler Allah Rasulünü bir yıl bizim dinimizde, bir yıl senin dininle yaşayalım, hangisi iyiyse devam edin diyerek dünyevileşme çukuruna çağırırken Allah Kafirin suresini göndererek Resulü bu çukurdan uzak tuttu. Bugün dünyevileşmek çukurunun yanındaki, başındaki, içindeki Müslümanlar Allah'ın ayetlerini dinleyerek Resulü örnek olarak çukurdan uzak duruyorlar mı? Yoksa çukura düşmek için hazır mı bekliyorlar? Yoksa çukura zaten düşmüş de çukurdan çıkmamak için Allah'ın ayetlerini kendime göre çevirip çevirip yorumluyorlar mı? Bütün bu soruların göstergesi gerçekte insanların yaşadıkları yolun yani dinin yıldaştırılması veya saf, temiz tutulması konusunda başarılı olamadıklarıdır. Dünyevileşmek olgusunda insanlar çıkarlarına yenilmeyi kendi hedef, amaç, ilkeler noktasında Allah'ın yolunu, dinini, düzenini bulandırdılar. Fetihleriyle ile övülen tarihin çocukları olarak yetiştirilen Müslümanlar, bugünün Müslümanları, Osmanlı'nın torunları, dünya, batıya karşı yenilmişliğin şaşkınlığı ve tekrar eski günlere dönmenin hırsıyla Allah'ın yolunu anlamak istemiyorlar gibidir. Allah'ın ayetlerine dikkatle bakıldığında ayetlerin özü, insanların fetihler, zaferler yolunda yok olup gitmelerini değil, insanlık erdemlerini, en yüksekte tutarak insanlığa yeni bir ufuk, yeni bir çizgi kazandırdığı görülecektir. Onun için Allah, zafer benim elimde, fetih benim elimde, hidayet benim elimde demektedir. Müslümanlara benim elimde olan şeylerin peşine düşmeyin. Bunun için hayatınızı ortaya koymayın. Siz sadece üzerinize düşen görevi yapın, Müslüman olarak yaşamasını bilin. Ben size istediğim anda zaferi, istediğim anda fetihi, ve sizin çalışmalarınız karşılığında da istediğim anda hidayetleri dağıtırım. Size ne? Demiyor mu? Üstelik Allah neyin fetih, neyin zafer, neyin hidayet olduğunu belirlemiyor mu? Biz kendimize göre şu zaferdir, şu fetihtir, şu hidayettir dersek onlar fetih, zafer, hidayet mi olur? İnsanlar kendi düşünceleriyle zaferi, fetih, hidayeti tarif edebilirler. Ancak insanların bu tarifi tanımı Allah tarafından kabul edilecek midir? Öyle görünüyor ki zafere, fete şartlanmış insanlar, Allah'ın ayetlerini anlama kendilerine bir duvar örüyorlar. İnsanların kavramları, düşünceleri, tanımlarıyla ayetlerin gerçeklerini örtüyorlar. Nasıl Mekkeliler ayetler ile kendi aralarına anlayışlarını, çıkarlarını koyup ayetlere karşı kör oldular, sağır oldular, dilsiz oldular ise dünyevileşen Müslümanlar da aynı şeyi yapıyorlar. Aynı şekilde dünyevi kavramlarını ayetlerin önüne koyarak kör, sağır ve düzsiz oluyorlar. Müslümanların İslam adına ürettikleri kavramlar bile ayetleri anlamanın önüne dikiliyor. Hani bir kavramlaştırma hasesi var böyle. Kavram, kavram, kavram, kavram deyip duruyoruz böyle. Bugün ürettiğimiz kavram yarın Kur'an'ı anlama, ayetleri anlamanın önüne Geçiyor. Her üretilen kavram ayetlerin anlamını insana, zamana şartları bile daraltıyor. Farkında mısınız? Bundan 30 sene önce üretilen kavramlar, 20 sene önce üretilen kavramlar, 40 sene önce üretilen kavramlar, 10 sene önce üretilen kavramlar. Şöyle bir bakın, Allah'ın ayetlerini anlamada o kavramlar önüne nasıl mezheplerin dikildiği gibi, nasıl tarikatların dikildiği gibi dikilmiyor mu? Halbuki Müslümanların dini kavramlar üretme gayretleri ayetleri anlamak için esas da. Ama böyle olmuyor. Üretilen kavramlar gelecekte insanların ayetleri anlamasının önüne duvar gibi dikiliyor. Çünkü o kavramlar genelde Allah'ın ayetleri okunarak biraz da bizim kendi duygularımızın, kendi bilgilerimizin, kendi aklımızın sınırları içerisinde üretiliyor. Örneğin kapitalist bir ülkede yaşayan Müslümanların ürettiği ayetlerden giderek ürettiği kavramlarla... ...Rusya'nın egemenliği altında olan, sosyalizmin egemenliği altında olan Müslümanların ürettiği kavramlar aynı değil. Niye? Çünkü içinde yaşadıkları toplumun şartları, duygusal yaklaşımları, yaşam biçimleri... ...Allah'ın ayetlerini okuyup onlardan üretecek kavramları da etkiliyor. Eğer her insanın kendi şartlarına göre, kendi duygularına göre, kendi bilgilerine, kendi akıllarına göre ürettiği kavramlar... Allah'ın dinne ait olduğu edilerek ortaya okunulursa, yarın ayetleri anlamada önümüze bir duvar gibi dikiliyor. Mezheplerin, tarikatların, cemaatlerin dikildiği gibi. İşte o duvarlara ayetler, okunan ayetler o duvarlara çarpınca insanlar kavramlarına göre ayetleri tevil etmeye başlıyorlar. Çünkü ürettiler ya, ayet esas olması gerekirken üretilen kavramlar esas olmaya başlıyor. Nasıl bugün ayet esas olması gerekirken, mezhebi kavramlar, mezhebi usuller esas. Nasıl ayetler esas olması gerekirken, bugün tarikatlarda tarikatın usulleri esas. Şeyhin dedikleri esas. Nasıl ayetler esas olması gerekirken, bugün metreselerde imamların dedikleri esas. Böyle önüne dikiliyor. Bugün mücadele veren Müslümanların ürettiği kavramlarda ayetlerin anlamlarının önüne dikiliyor. Dünya birleşiyor. Bir bakıma dini kavramlar üretme veya kavramlaştırma hareketi de İslam'a ait değerleri dünyeviyleştirme olarak ortaya çıkıyor. Dünya gelip geçici bir yer iken, Müslümanların kendilerine verilen küçücük ömür içinde gelip geçecek iken, Müslümanlar Allah adına, İslam adına dünyayı mamur kılmak için inkar edenlerden daha fazla dünyevi projeler ürettiler. Şöyle bir düşünün, İslam gelince dünya şöyle olacak, Dünya böyle olacak dediklerine baktığınızda sanki Mekkelilerin ortaya koyduğu din, ilah yarıştırması ortaya çıkıyor. İslam geldiğinde toplumlar şöyle olacak, ekonomi böyle olacak, Müslümanların kurduğu devletler şöyle olacak, böyle olacak gibi tasarımlarına baktığınızda Müslümanlar aslında ne yapıyorlar? Sorgusunda sanki Müslümanların oluşturacağı düzenler ile bir bakıma inkar edenlerin düzenleri kıyaslanmış oluyor. Kapitalistlerin, sosyalistlerin, laiklerin, kralların kurduğu düzenleriyle Allah'ın yolu karşılaştırılıyor. Mekkelerin de asıl amacı bu değil miydi? Allah kafirin suresini göndererek asıl bu yaklaşıma, bu anlayışa karşı çıktı. İslam hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Ne kapitalizmle, ne sosyalizmle, ne laiklikler ne krallıkla. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kapitalizmle, sosyalizmle, layıklıkla, krallıklarla kıyaslanamaz, imparatorluklarla kıyaslanamaz, eşitlenemez yarıştırılamaz. İşte bu yarıştırmaya Şafirin Suresi karşı çıktı. Bu anlayışa karşı çıktı. Dünyevileşmek adına geleceğe vaat Allah tarafından reddediliyor. Müslümanlar toplumlara, insanlara gelecek üzerine bir vaat ettikleri zaman, vaat verdikleri zaman Kur'an'a göre değil bakın, dünyevileşmek üzerine. İslam gelince şöyle olacak, böyle olacak diye vaat ettikleri zaman, dünyevi kavramlarla. Nedir dünyevi kavramlar? İşte zenginlik, mal, mülk, refah, barış, huzur, saltanat, deptebe, ekonomik refah. Bunların hepsi dünyevi vaatlar. Dünyevileşmek adına, dünyevi kavramları en iyi şekilde geliştirmek adına Müslümanların ortaya çıkıp da vereceği vaatlar geleceğe yönelik Allah tarafından reddediliyor. Mekkelilerin yolu dünyevileşmek adına sağlam adımlarla yürülen bir yoldu. Onlar putperestliği dünyevileşmek arzusunda en iyi bir şekilde ortaya koydular. Allah'ın yolu ise, dünye birleşmekten uzak, ilkeleri, hedefleri, amaçları, putperestlikten başkaydı. Kafirin suresiyle Allah'ın Resulü, Mekkelere, ben sizin gelecek için tasarımladığınız, dünyalık bir yolda olamam, ben kendi yolumda yürürüm, siz kendi yolunuzda yürüyün demiyor muydu? Allah ayetlerinde, insanla kısa öz bir yol emrediyor. ve, Ey insanlar, sizi imtihan için gönderdiğim dünyada, Rabbinize yarattıklarına sevgiyle, saygıyla yaklaşan, adaleti esas alan, verilen nimetleri hakça paylaşan bir yaşam kurarak, kötülükten uzak, iyiliğe hakim kılan insan olarak yaşayın demiyor mu? Böyle davranmaktan sorumlu tutulan, imtihan edilen bir insan olarak, dünya için, gelecek için ne düşünebiliriz? Kapitalistler gibi zenginleşmenin, güçlü devletler olmanın yolunda mı yürüyeceğiz? Krallar, tiranlar, imparatorlar gibi ilkelerini, ideallerini, amaçlarını gerçekleştirmek için insanları oradan oraya koşturan, savaşlarda öldüren, zenginliklerini dünya üzerinde devasa yapılar için harcayanlardan mı olacağız? İşte bu sorular, sorgular çerçevesinde Allah kafirin suresiyle yollara ayırıyordu. Müslümanların yolu asla bu sorulara evet diyemezdi. Müslümanların görevi güçlü iktidarlar kurmak, zenginlikler kazanmak, devasa yapılar yapmak, saraylar, camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, evler yapmak değildi. İnsanlık arasında en güçlü adaleti sağlamak, insanların özgürce Allah'ın nimetlerinden yararlanma, Allah'a karşı imtihanlarını sağlıklı gerçekleştirme yolunda onlara imkan vermekti. Allah'ın yarattığı her varlığa, canlıya, cansıza, insana, Zarar vermesini önlemek her varlığın haklarını korumaktır. Öyle inanıyorum ki Mekkelilerin Allah rastlığına getirdikleri tekliflerin özü henüz kavranmış değil. Bu öz kavranamayınca elbette kafirin suresinin özü de kavranamıyor. Günümüzde bazı Müslümanlar kafirin suresinden Allah'ın yolunda gitmeyen iktidarları ret etmeyi, beşeri düzenlerden uzak durup Allah'ın insanlara emrettiği düzeni kabul etmeyi anlıyor. Elbette. Bu özlerde de kafirin suresinde var. Ancak kafirin suresinin anlattıkları sadece bu değil. Müslümanların zenginlikleriyle inkar edenlerin zenginliklerini kıyaslamak, Müslümanların Allah'ın emirleri doğrultusunda kuracağı düzenin beşeri düzenlerden daha mutlu, daha zengin, daha refah bir hayat sunacağını iddia etmek bunlar da kafirin suresinde reddedilmişti. Çünkü kıyaslama asla kabul edilmemişti. Çünkü Allah'ın düzeni, dini hiçbir dinle, hiçbir düzenle, dünyevi kavramlarla kıyaslanamaz, karşılaştırılamazdı. Ne yazık ki günümüzde Müslümanlar, Allah'ın yoluyla, beşeri düzenlerin yolunu kıyaslama, karşılaştırma yoluyla, Mekkelilerin Rasul'e önerdiklerini yapıyorlar. Böylece beşeri düzenleri inkar etseler de, karşılaştırma yaparak, Allah'a ters düşüyorlar. Allah her şeyin hakimi, yöneticisi olarak hiçbir hakimle, hiçbir yöneticiyle kıyaslanamaz. Allah'ın düzeni hiçbir düzenle karşılaştırılamaz, kıyaslanamaz. Bu yönde üretilecek her türlü fikir, uygulama kafirin suresine reddedilmiştir. Allah Resulü Mekkelilerin tekliflerine kafirin suresine cevap vererek kendisinin asla böyle bir kıyaslama karşılaştırmaya girmeyeceğini, yollarından kesinlikle ayrı olduğunu, hiç kimsenin zorlanmadığını, herkesin kendi yolunda yürüyeceğini vurgulayarak tuzağa düşmedi. Bugün de Müslümanların düşüncelerini kafirin suresiyle bütünleştirerek, Allah yolunda yürümeyenlerin tuzaklarına düşerek, Allah'ın dini düzeniyle beşeri düzenlerin kıyaslanmasına, karşılaştırılmasına girmemesi gerektiği aşikardır. Allah'ın yolunu inkar edenler, ...dünyevi kavramlarına Müslümanları entegre etmeye çalışıyorlar. Kapitalistler, laikler, komünistler, ateistler... ...Müslümanları kendi kavramlarına entegre etmeye çalışıyorlar. Onlar ne ile ilgileniyorsa iddia ederek... ...Müslümanların da aynı konularda iddia ederek bir noktaya gelmeden istiyorlar. Dünyevileş ve çukurunun içerisine atmaya çalışıyorlar. Müslümanların da kendileri gibi dünyevi kavramlarla konuşmasını istiyorlar. Mekkeliler kendi kavramlarına inanıyor... Muhammed'in yolunun kavramlarıyla kıyaslandığında galip çıkacaklarına inanıyorlardı. Allah bırakın kıyaslamayı, asla karşılaştırmayı, yaşam içinde yarıştırmayı bile kabul etmedi. Halbuki günümüzde Müslümanlar, İslam adına ürettikleri kavramları, beşeri düzenlerin kavramlarıyla kıyaslıyorlar, karşılaştırıyorlar. Böylece kafirin suresinin tersine hareket ediyorlar. Ve karşı taraftakiler, sosyalistler, komünistler, laikler. Kralcılar, şunlar, bunlar. Onlar da Müslümanların bu tuzağa düşmesi için önlerine yem atıyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz diyorlar bu konuda. Hadi siz de fikrinizi söyleyin diyorlar. Müslümanlar da çıkıyorlar, başlıyorlar ne yapmaya. İslam şudur, İslam budur, İslam budur diye. Sizin dininiz size. Sizin kavramlarınız size. Sizin idealleriniz size. Sizin amaçlarınız size. Sizin ilkeleriniz size. Bizimkiler bize. Haydi. Herkes yolla. Yollarımızı ayırdık. Asla kıyaslama, karşılaştırma yapmayız. Allah'ın dini düzeni deneme tahtası değildir. Asla Allah'ın dinini sizin gözlerinizin önünde bir deneme tahtası olarak göstermeyiz, göstermeyiz, gösteremeyiz, gösterttirmeyiz. Rabbimiz Allah hiçbir varlıkla işlenemez, kıyaslanamaz, karşılaştırılamaz dediğimiz gün kafirin suresi Müslümanların kalbinde yer bulacaktır inşallah. Evet arkadaşlar bir saati buldu. Bugünkü konuşma burada bitti. İnşallah gelecek hafta yine Mekke'deki bazı konuları esas olarak sunuma devam edeceğiz. Allah Resulü'nün örnekliği konusunda. Sorularınız ve katkılarınız olursa sevinirim. Mikrofonu bırakıyorum. Buyurun.